Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Paris Anlaşması'na taraf olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili kanun teklifini kabul eden Türkiye, 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşacağını da beyan etti. 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşılması için Türkiye'nin hali hazırda 506 milyon tonu bulan sera gazı salımlarını 32 yıl sonra 100 milyon ton civarına indirmesi ve kalan 100 milyon ton sera gazının da ormanlar gibi yutak alanlar tarafından hapsedilerek net sıfır hedefine ulaşması gerekiyor. Halbuki Paris anlaşması kapsamında merilen mevcut taahhüt salımlarının 2030 yılında 929 milyon tona kadar çıkmasına izin verilmiş durumda. Hükümetin kömürden çıkma yönünde bir beyanının olmaması da 2053 hedefinin gerçekliği konusunda şüphe yaratıyor. Türkiye'nin Paris Antlaşması'nı onaylamasıyla resmiyet kazanan ulusal katkı beyanı 2030 yılında salımların 929 milyon tonun altında kalmasını şart koşuyor. 2019 verilerine göre Türkiye'nin toplam sera gazı salımı 506 milyon ton karbondioksit eşdeğeri. Eğer 2030'a kadar salım artışı sürer ve toplam salımlar 900 milyon ton civarına ulaşırsa Bu sefer de Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefine ulaşması için kalan 23 yıl içinde sera gazı emisyonlarını 800 milyon ton civarında azaltması gerekecek. 2019 sonunda Türkiye'nin toplam sera gazı emisyonu 506 milyon ton, yutak kapasitesi ise 84 milyon tondu. Yutaklar hesaba katıldığında Türkiye'nin net sera gazı emisyonu 422 milyon ton. Türkiye'nin sulak alanlarının tuttuğu... Salım miktarı 2015-2017 yıllarında 100 milyon tona çıktığı düşünülerek 2053'te yutak kapasitesinin 100 milyon ton olacağı kabul edilse bile önümüzdeki 30 yılda 400 milyon tondan fazla emisyon azaltımı yapılmak zorunda. Türkiye'nin 1990 yılı toplam emisyon miktarı 220 milyon tondu. Yutak kapasitesinin 100 milyon tona çıktığını ve bugünden sonra da salım artışı olmayacağını varsaysak bile Toplam emisyonun 506 milyon tondan 100 milyon tona inmesi yani %80 oranında azalması gerekecek demiş Ekosfer Derneği yönetim kurulu üyesi Özgür Gürbüz ve devam ediyor. Paris beyanı eğer gerçek bir hesaba dayanıyor ve salım artışının devam etmesi bekleniyorsa 2053 hedefini yakalamak daha da zorlaşacak. Artış sürdükçe azaltmak da daha zorlaşacak. 2053 net sıfır hedefi hangi çalışmaya ve rapora dayanıyor bilmiyoruz. Bu hedefi ciddiye alacaksak vakit geçmeden kömürden çıkış takvimi belirlenmeli. Kara ve hava yoluna dayalı ulaşım politikalarına son verilmeli. Nükleer enerjiye harcanan kaynaklar yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine aktarılmalı. Yoksa net sıfır hedefi birkaç yıl içinde net hayal hedefine dönüşür ve unutulur yorumunu yaptı Özgür Gürbüz Ekosfer Derneği'nden. Inevitable policy response Yani IPR programının bir parçası olarak Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Principles for Responsible Investment yani sorumlu yatırım ilkeleri 2025'ten önce hızlandırılmış iklim politikasına ilişkin yeni ve önemli bir tahmin yayınlıyor. Politika yapıcıların önemli ama gerçekçi politika eylemiyle mevcut ulusal karbondan arındırma planlarını geliştirmeleri durumunda Paris Anlaşması'nın küresel ısınmanın 2 santigratının oldukça altında sınırlandırılması hedefine ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyor. COP26'ya kadar olan süreçte iklim değişikliğine mücadele için küresel eylem yeterli olmaktan çok uzak. Ancak olası politika gelişmelerine ilişkin önemli öngörülerde bulunan ve reel ekonomi üzerindeki etkisini değerlendiren yeni küresel IPR tahmini politika senaryosu iklim politikasında 2025 yılına kadar önemli bir ilmelenmenin muhtemel olduğunu tespit ediyor. Ancak tam sonuçlar elde edilmeden önce bir gecikme yaşanıyor. Mutlak karbondioksit emisyonlarının emisyonların %16 oranında arttığı son 10 yılın aksine ülkelerin mevcut ulusal katkı beyanı yani NDC taahhütlerine paralel olarak 2030 yılına kadar ancak hafifçe düşeceği tahmin edilmekte. Emisyonlar 2020'lerin ortalarında zirve yapıyor ve ardından 2025 sonrası politika uygulamalarının yürürlüğe girmesi ve daha eski fosil teknolojilerinin yerini temiz alternatifler almasıyla birlikte 2030'da azaltım oranında bir bükülme noktasına ulaşılıyor. Ve bu da baskın olmaya başlıyor. İklim senaryolarında genellikle göz ardı edilen gıda ve toprak sistemlerindeki hızlı değişiklikler de kritik bir rol oynuyor. Gıda üretimindeki büyük değişimler dünyanın 2030'da et tüketiminde zirveye ulaşması ve doğa temelli çözümlerin nature based solutions diyoruz buna NBS) hızlanmasıyla 30 yıl içinde arazi kullanımının net bir karbon yutağı haline geleceğini de gösteriyor. Kuşların tehlike kategorilerini belirleyen ve neden yok olduklarını ortaya koyan Avrupa Kuşları Kırmızı Listesi güncellendi. Dünya Kuşları Koruma Kurumu Avrupa genelinde 54 ülke ve bölgede binlerce uzman ve gönüllünün desteğiyle detaylı bir rapor hazırladı. Kuzeyde Grönland, İzlanda ve Svalbard, güneyde Kanarya Adaları, Malta ve Kıbrıs, batıda Azorlar, doğuda Kafkasya ve Ural Dağları arasında kalan bölgede yaşayan 544 kuş türü için Kırmızı liste kategorileri yeniden değerlendirildi. Büyük ölçekli arazi kullanımı değişikliği, tarımsal uygulamaların yoğunlaşması, altyapı projeleri, deniz kaynaklarının yoğun kullanılması, iç suların kirlenmesi, işte bütün bunlar kuş popülasyonlarında düşüşe neden oluyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.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 ja, için teknoloji. Technology.